Kalem suresi Mekke'de inmiş olup 52 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Kalem ve ehli kalemin satırlara dizdikleri ve dizecekleri şeyler hakkı için Rabbinin lütfuyla deli değilsin. Hem senin ecren, mükafatın hiç kesilmez ve sen pek yüksek bir ahlak üzerindesin. Yakında göreceksin, onlar da görecekler. Hanginizdeymiş o dertler, o delilikler. Senin Rabbin şüphesiz pek iyi bilir. Allah yolundan sapanlar kimdir ve O'nun yolunu tutanlar kimdir? O halde hakkı yalan sayanların sözlerine sakın uyma. İsterler ki sen gevşeyesin de, böylece kendileri de yumuşasınlar. Sakın uyma. Servet ve hanedan sahibi diye, o bol bol yemin eden değersiz adama, o gammaz, söz gezdiren, hayrın önünü kesene, o saldırgana, günaha dadanmışa, şerefsiz, kaba, hem de soysuz olana. Kendisine ayetlerimiz okunduğunda, bu eski insanların masalları diyene, yakında onun burnunu dağılayıp damga basarız. Biz tıpkı o bahçe sahiplerine sınadığımız gibi bunları da sınadık. Onlar sabah erken mahsulü devşireceklerini yeminle pekiştirip kesin söylemiş, inşallah dememiş, Allah'ın iznine bağlamamışlardı. Ayrıca fakirlerin payını düşünmemişlerdi. Fakat onlar henüz uykudayken Rabbin tarafından gönderilen bir afet, Bahçeyi kapladı. Bahçe sabahleyin, siyah kül haline geliverdi. Onlar ise olup bitenden habersiz, neşeli neşeli birbirlerine seslendiler. Haydi, madem devşireceksiniz, çabuk ekininizin başına. Hemen yola koyuldular. Bir taraftan da aralarında, şöyle fiskos ediyorlardı. Sakın bugün yanımıza fakir fukara gelmesin. Onların bahçeye girmelerine hiç imkân vermeyin. Yoksulları engelleme azmi içinde ilerlediler. Bahçeyi görünce, apışıp kaldılar. Galiba yolu şaşırdık, yanlış yere geldik dediler. Çok geçmeden işi anlayınca, hayır dediler. Doğrusu felakete uğramışız. En makul olanları ise, ben size Allah'ı zikretmenizi söylememiş miydim dedi. Bunun üzerine, sübahansın bena. Her türlü noksandan uzaksın, doğrusu biz kendimize zulmetmişiz deyip, birbirlerini kınamaya başladılar. Yazıklar olsun bize, ne azgın kimselermişiz. Olur ki Rabbimiz bize, onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimizin rahmetini arzu ediyor, ona dönüyoruz. Azap öyledir işte, ahiretteki azap ise daha müthiştir. Keşke bunu bir bilselerdi. Allah'ı sayan, haramlardan sakınan müttakilere ise, Rableri nezdinde, naim cennetleri vardır. Biz hiç, Allah'a itaat ve teslimiyet gösterenleri, suçlu kafirlerle bir tutar mıyız? Neyiniz var, nasıl olur da böyle bir şey iddia edebilirsiniz? Ne biçim hüküm veriyorsunuz öyle? Yoksa size ait bir kitap var da, bu kabil bilgileri oradan mı okuyorsunuz, onda, siz neyi tercih ederseniz size verilir diye bir bilgi mi buluyorsunuz, yoksa, neye hükmederseniz o yerine getirilir diye, kıyamete kadar geçerli olacak, size yeminle verilmiş sözümüz mü var? Sor bakalım onlara, böylesi bir iddiayı savunacak kimse var mı aralarında, yoksa güvendikleri ortakları mı var? İddialarında iseler getirsinler de görelim o ortakları. O gün işler son derece güçleşir, paçalar tutuşur. Bütün insanlar secdeye davet edilir. Fakat kâfirler secde edemezler. Gözleri yerde, kendilerini zillet kaplamıştır. Halbuki dünyada bedenleri sağlam, azaları salim iken de secdeye davet edilirler ama bunu yapmazlardı. O halde sen bu şerefli sözü Kur'anı yalan sayanı bana bırak. Biz onları bilmedikleri, farkına varmadıkları bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştırırız. Ben onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim düzenim pek sağlamdır. Yoksa sen onlardan bu risalet hizmetinden ötürü bir ücret istiyorsun da. Onlar cereme ödemekten ezilmişler mi? Yoksa, gayb kitabın yanlarında da, onlar oradan mı yazıp duruyorlar? Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle ve balığın yoldaşı olan zat gibi olma. Hani o, dertli dertli Rabbine yalvarmıştır. Şayet Rabbinden gelen bir lütuf, onun imdadına yetişmeseydi, kınanmaya müstahak bir vaziyette... Deniz tarafından karaya atılırdı. Ama Rabbi, kendisini seçti de, onu en iyi, en has kullarından kıldı. O kâfirler, zikri, Kur'an'a işittikleri zaman, hırslarından neredeyse seni bakışlarıyla kaydıracak, adeta gözleriyle yiyecekler. Hâlâ da, o delinin teki, derler. Delilik nerede, o nerede? Kur'an'ın hiç delilikle ilgisi olur mu? Kur'an, olsa olsa, sadece bütün insanlara bir derstir.